Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 72. Bölüm Hocam, dün maya vermiştiniz ama çaldı tutmadı. Mayanız bozukmuş. Mayaya bahane bulma. Senin sütün bozuk. Güler misin ağlar mısın? <gülüyor> 1970'li yıllarda Mustafa Runyum beylerle birlikte Ankara'da bulunuyoruz. Hocayı ziyarete gittik. Yemeğe kalmamız için ısrar etti. Hocam Konya'ya davetliyiz. Saat 2'de otobüs kalkıyor. Muhakkak gitmemiz lazım kusura bakmayın. Çocuklar fırında ekmek pişiyor. Hanım ekmek yapmış Kokusu burnunuza gitti Tamam yemeğe kalmayın ama az bekleyin Ekmek pişsin Ekmek alın da gidin Hocam biz garaja ancak yetişiriz Bize müsaade Yahu çocuklar ben size pek bir şey ikram edemedim Böyle evimden bir şey ikram edemeden Uğurladığım misafir beni rahatsız eder Sizler Medine-i Münevvere'den geldiniz Peygamberi Zişan'ın komşularısınız Size ikramda bulunmak benim için şeref Ne olur yapmayın Biz dinlemedik. Elini öptük ayrıldık garaja gittik. Tam otobüsümüz hareket edecekken etraftan bağrışmalar oldu. Dur dur! Dur dur! Dur, dur otobüs hey. dur dur! Baktık Zekaye Hoca gelmiş. Bizim öyle ayrılmamız içine sinmemiş. Ekmekler çıkınca hemen bir sepete dört tane koymuş... ...araba tutmuş, garaja bize yetiştirmiş. Sorduk. Hocam ne oldu böyle? Buna ne gerek vardı? Çocuklar, gönül alemini bilmeyen ...ben sizlere gönül alemini bilirsiniz diyebilirim. Boğazımdan geçtim. Benim huyum da böyle işte. Allah'ın verdiği nimeti dostlarımla beraber yersem rahat ederim. Ekmekleri bize teslim ettikten sonra bu sefer hadiseyi merakla takip eden otobüs yolcularına döndü. Ey otobüs yolcuları ben bu ekmekleri kimin için getirdim biliyor musunuz? Bu iki arkadaş bu iki kardeş Resulullah'ın komşusudur. Ben bunların civarında 20 sene peygamberimize komşuluk yaptım. En nihayet nasibim kısmetim Ankara'dayım. ...buralara geldi Şu an cismim Ankara'da ama... ...Rabbim şahittir. Gönlüm, ruhum, medineyim münevverede. Neyse. Hadi yolunuz açık olsun şoför kardeşim. Kusura bakma. Seni de yolundan aldı. Hakkınızı helal edin. Hayırlı yolculuklar. Konya'ya doğru yola çıktık. Baktım taze ekmekler mis gibi kokuyor... Ekmekleri bölüştürdük parça parça bütün yolculara dağıttık. Zekai Hoca bu hareketiyle bir otobüs dolusu halkın gözünü gönlünü Medine-i yani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çevirmişti. Otobüste güzel bir sohbet oldu. Zekai Hoca ile ilgili bazı hatıraları otobüs yolcularına da anlattım. Hele o siyahi kadınların durumu herkesi hıçkıra hıçkıra ağlatmıştı. 1947 yılından itibaren Türkiye'den gelen hacı kafileleri benim için her sene ayrı bir tecelliye, ayrı bir inkişafa sebep oluyordu. 1950 yılı sonuna rastlayan hac mevsiminde tanıştığım bir genç de bende derin ve unutulmaz hatıralar bırakmıştır. Kimdi o genç? Gözlüklü, hafif sakallı, nurlu simalı bir genç mendilci dükkanımıza geldi. Ömer Kirazoğlu ve Doktor Ali Kemal Belviranlı'dan tavsiye mektupları, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den de selam getirmişti. Hacca mı gelmiş? Peki, tavsiye mektupları neden? Konya Seydi Şehirli'ymiş. Tıbbiyenin son sınıfında. Okulu bitirmeden bir sene Medine Münevvere'de kalmaya karar vermiş. Babasından izin almış gelmiş. Adı Abdurrahim Sağlam. Bir tıbbiye son sınıf öğrencisinin böyle bir tercih yapması enteresan değil mi? Fatih dersi ağamlarından Hüsrev Hoca'nın talebesiymiş. Arapçasını ilerletmek istiyormuş. Hüsrev Hoca'yı bilirsiniz. Mahmut Bayram Hoca, Salih Hoca, Yaşar Tunagül Hoca, Zekai Hoca'nın bacana, yüksek mühendis İsmail, Turan Bey de hep Hüsrev Hoca'nın talebeleri. Ayrıca Gönel'le Hoca Efendi koruyup kolladığı, hafız yaptığı talebelerini böyle Hüsrev Efendi gibi zatlara göndererek yetişmelerini temin ederdi. Her dönemde samimi gayret gösteren insanlar hep bulunmuş. Abdurrahim sağlam birkaç gün Medine imine veredeki hocalarla, alimlerle, talebelerle, hatta haremi şerifte ders okutan müderrislerle konuştu. Sonunda fakire geldi. Dedi ki: Abi, ben hocaları, müderrisleri gezdim. Kimsenin benimle uğraşmaya vakti yok. Ben sarfı Nahivi, hatta biraz da belageti Hüsrev Hoca'dan okudum. İbareyi anlıyorum. İsterseniz beni imtihan edin. Estağfurullah Abdülrahim Bey. Benim sizi imtihan etmeme ne gerek var ki size inanıyorum. Yıllardan beri içimde bir buhari Şerif okuma aşkı var. Hüsrev Hoca da hep buhari Şerif'te varid olduğu gibi derdi. Ben küçüklüğümden beri Hadis-i Şerif'e bu sahihi Buhari'yi okumadan ölürsem... ...gözüm açık gidecek. İmtihan et bak. Uygunsam... Doktor görüyorsun ben mendil yapıyorum. Benim de bir işim var. Hacılar gitmek üzere. Tamam gece mendil yap gündüz sat. Sabahları da beni okut. Şu an sizden başka bana yardımcı olacak kimse yok. İnanın. Allah Allah. Eh, bunda da bir hayır vardır. Peki... Bir başlayalım bakalım becerebilecek miyiz? Becereceğiz inşallah. Benim istifade edeceğim kesin de... ...size ne zarar veririm bilemem. O günlerde hummalı bir faaliyet içindeyim. Bir taraftan mendil yapıyorum... ...bir taraftan şiir yazıyorum. İslam'ın Nuru Dergisi'nin her sayısına... ...bir şiir yetiştirmeye gayret ediyorum. Sabah namazından sonra... Doktor Abdurrahim Bey ile Buhari okumaya başladık. Siz nasıl vakit buldunuz? Dedemin, babamın, amcamın yaptığı gibi... ...sabah namazından sonra ders yapıyorduk. Maşallah ne zaman gitsem kendisini Ravza'da bulurdum. Kitap önünde derse bakar, not alır, sualler hazırlar. Kendisine harem-i şerifin güvercini derdim. Abdurrahim Bey ballar balını bulmuş... Ashabu Sufe'nin ilme çalıştığı gibi çalışırdı. Hücre-i Saadet'in yanında cennet bahçesi olan o bahçede, o mukaddes yerde derse çalışırken simasına bir nur gelmişti. Peki Buhari okumanız ne kadar zaman devam etti? Abdurrahim'le birlikte 6 ayda Sahih-i Buhari'yi okuduk. Sadece metinle iktifa etmedik, şehlere de bakıyorduk. Çeşitli meseleler ve sorular çıkıyordu. Bunlar için o günkü muhaddislere müracaat etmemizi icap ediyordu. O günkü muhaddisler kimlerdi? Şıh İbrahim Hoteni, Şıh Ömer Bevri, Seyyid Kasım Endicani, Şıh Hamid Fergani, Şıh Muhammedül ül Harekan gibi zatlar vardı. Hepsinden istifade ettik. Abdurrahim Bey yine de Medine'ye geliş amacına ulaşmış. Bir cuma sabahı namaz kıldıktan sonra... ...birlikte Cennetül Bakiya'ya gittik. Sahave efendilerimizi, annelerimizi ziyaret ettik. Hazreti Ali'nin validesi Fatıma Bintil Esed'i ziyaret ederken... Efendimiz onu da çok severmiş. ...annemden sonraki annem dermiş. Annesini kaybettikten sonra onun yanında kalmış. Biz bu ziyareti eda ederken... Şeyhim Abdülgafur efendi geldi, selam verdi. Baktık ki ayakkabısını Cennetül Baki'anın kapısında çıkarmış. Serin bir sabah. O yine de bu zemine ayakkabılarıyla basmayı edepsizlik olarak görmüş. Ziyaretlerimize birlikte devam ettik. Çıkarken bize dedi ki: "Buhari Şerif okuyormuşsunuz. Okuyun." ...çok güzeldir. Yalnız yanında bir de fıkıh okuyun. Tek başına hadis ilmi bir denizdir. Bu denizde gemi lazımdır. Bu gemi fıkıhtır. Hadis denizinde fıkıh gemisiyle dolaşırsanız... ...daha istifadeli olur. Ben sabahları haftada iki gün... ...mahdumum Abdülhak'la bazı komşu talebelere... ...hidaye okutuyorum. Siz de hadisle beraber bir de fıkıh okuyun. Bu tavsiyeye uyabildiniz mi? Abdurrahimle mantık ve usulü fıkıh okumaya karar verdik. Abdurrahim ben bir umre yapayım geleyim dedi. Mekke'yi mükerremeye gitti. O yokken telgrafı geldi. Babasının vefat ettiği acele gelmesi bildiriliyordu. Annesi ve kendisinden küçük iki kardeşi yalnız kalmışlardı. Telgraf önce sizin elinize geçti. Evet. Doktor umreden döndü. Bizim eve geldik oturduk. Acıklı ve acı bir haber söylemek güç mesele. Ben öyle sözü dolaştırmaya başlayınca... Abi sözü dolaştırıp durmanıza gerek yok. Açık açık bu dersler ağırdır. Bilmem ki ne yapsak diyebilirsiniz. Mesele ders değil Abdurrahim Bey. Mesele ders değil. Ya ne o zaman? ...bu kadar sıkılmanıza başka ne sebep olabilir? Dünya! Geldik gidiyoruz. Malum hepimiz öleceğiz. Tevkalade bir haber mi var? Sen Mekke'deyken bir telgraf geldi. Buyur. Abi... ...dünya bu kadar mı faniymiş? Ben... ...evvel Allah... ...sonra pederime güvenerek gelmiştim. Bana... ...oğlum... Ben sağ olduğum müddetçe seni bütün maddi ve manevi emellerine kavuşturacağım inşallah demişti. Şimdi dul kalan annem, yetim kalan kardeşlerim bana çabuk gel diyorlar. O gece bizde yattı. Ertesi sabah ağlaya ağlıya Haremi şerife gidişimiz unutulmaz. O gün doktoru Türkiye'ye gönderdik. Uçağa binerken sarılıp bir ağlaması vardı ki. Neyse Abdurrahim Bey dönünce tıbbiyeyi bitirdi. Dahiliye ihtisası yaptı. Sıvas'ta bulundu. Senelerce diyanetin tabibliğini yaptı. Ankara'da muayenehane açtı. Son zamanda Konya'ya döndü. Abdurrahim Bey sizin içinde bir imkan olmuş mudur? Ya da şöyle sorayım. Kendi başınıza olsaydınız... Öyle düzenli Buhari okuyabilir miydiniz? Haklısınız. Abdurrahim'le birlikte Sahih-i Buhari okuduğumuzda o altı ay benim için de manen çok güzel ve yüksek bir hal içinde geçmişti. Mücahid, Levlake Ya Muhammed, Kızıl Fırtına, Ayasofya, Fatih'in Türbesinde ve Müstesna Hülya isimli şiirler o dönemin meyvesidir. Okuduğunuz o kadar hadisi şerif hayatınızı etkilemedi mi? Bu dersler sırasında Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet gördüm. Hazret, tabeyinden bir zatı işrat için bir yere vazifeli gönderiliyor. Ve ona diyor ki... Bak sevgili kardeşim, sakın olur olmaz yerde vakitli vakitsiz sohbet yapma sohbetin de vakti var. Dini konuşmalar yapacağın zamanlarda, onların istekli anlarını, seni huzurla, iştiyakla dinleyecekleri saatleri seç. Dini sohbetler her yerde ve her zamanda yapılmaz. Her şeyin zemin ve zamanı olduğu gibi, sohbetin de zemini ve zamanı vardır. Peki, bu tavsiyeden biz ne anlamalıyız? Gerçi,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 Hüküm önce nebilere aittir. Sonra velilere aittir. Abdullah İbni Abbas da o velilerdendir. Uyandım. Hemen Abdülgafur Efendi'ye gittim rüyamı anlattım. 72. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon